Evet, e, bu da o gün çekim yapma gene Turgay Bey etrafta bulunan bir şey bu. Yani orada düşmüş ya da atılmış ya da kaybolmuş bulundukça bir temizledi. Hepi müzikçelir ifadeyle bunu gözlerine götürdük. Sonra fotoğrafladık. Bu da çok hoşumuza giden fotoğraflardan bir tanesidir. İneşe katlı gerçekten şeyimize, çalışmamıza. Evet. Bir de işte hani birazcık böyle gözlere de ihtiyacımız var bir takım gerçekleri evet. görmek için herhalde. Yani, öyle yorum yorumlayabiliriz. Tabii çok yorum çıkabilir. Yani fotoğraf zaten tek fotoğraf üzerine roman yazılabilir. Yani